Beyanuzu bilsin Allahim, ne Şeytanın Raciim. Bismillahi ve nestayinuhu, ve nestafiru, ve na'uzu bilsin Allahim in şurur ve nsiyata amalina. Men yehdi Allahu falamudillale ve men yudil falahadile. Ve işhedu anna ilahillallahu atahu la, la Ve işhedu anna Muhammedan abduhu ve rasulu. Fein la istaqal hadis kitabullah ve hayral hadiyedir Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri mütezaatuha ve kulle mütezaetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin f'inar. <gülüyor> Riyas-ı Salihin şerine Nebi Aleyhisselam'ın sünnetini ve edeplerini koruma bölümünden devam ediyoruz. 161. hadise kalmıştık. Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Saflarınızı kesinlikle düzeltin, yoksa Allah Teala aranıza dargınlık koyar. Müslümin rivayetinde Nebi aleyhissalatu vesselam, Saflarımızı okları düzeltir gibi düzeltirdi. Bunu bizim kavradığımızı görünceye kadar yaptı. Sonra bir gün namaz kılmak için geldi ve tam tekbir alacağı sırada, Safta bir adamın göğsünün dışarı dışarıda olduğunu görünce, Ey Allah'ın kulları, saflarınızı kesinlikle düzeltin yoksa Allah Teala aranıza dargınlık koyar buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani e, Müslümanlar arasında başka bir hadiste ihtilafın girme sebebi olarak bu zikrediliyor. İşte aralarına dargınlık girmesi görünüşte bir alakası yokmuş gibi. Fakat işte e, bu gibi edeplere, namazın edeplerine, safların edeplerine riayet etmemek e, Allah Teala'nın <gülüyor> başka türlü cezalandırmasına sebebiyet verebiliyor. Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor. Medine'de bir ev geceleyin. Ev halkıyla birlikte yandı. Durum Nebi aleyhisselatü vesselam'a anlatılınca ateş sizin düşmanınızdır. Uyuyacağınızda onu söndürün buyurdu. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İşte bu da evlerde veya başka yerlerde ateşin yanık bir halde bırakılmamasına dair Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir tavsiye etsin. Yine Ebu Musel Eşar diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır ve o toprak yağmur suyunu emer. Bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyen katı bir yer olup suyu biriktirir de Allah o su, o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar o sudan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla ekip biçerler. O yağmurun bir kısmı da su tutmayan ve ot bitirmeyen düz ve kaypak bir yere yağar. İşte bu üç türlü toprak Allah'ın dinini iyi anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği ilmin kendisine hem öğrenerek hem de öğreterek fayda verdiği kimseyle ona kulak asmayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumuna benzer. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Bukhari ve Müslümünün ve Adetikleri bu hadiste üç tür e, kimseden bahsediyor. Bir kısmı e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hidayeti, onun sünnetini öğrenir, bununla amel eder, anlar ve öğretir. E, bunu yağmurun Üzerine e, yağdı verimli topraklara benzetiyor, bu toprak işte o yağmuru emer ve bitkiler bitirir, yani faydalı olur. Bir kısmı da vardır ki, e, bu tutar, yani bazı yerler mesela serttir, içine emmez, fakat orada bir göl oluşur. Bununla başkalarına faydası olur. Yani o sudan işte insanlar içeriler, hayvanlarını sularlar ve başka türlü ihtiyaçlarını görürler. Bu da faydalı olur. Bir de tamamen hidayetten yüz çeviren vardır ki, bu ne suyu tutar, ne kendisi emer. Yani herhangi bir şekilde faydası olmaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, işte sünnetine karşı insanların tavırlarını böyle bir misalle anlatıyor. Başka bir misal de Cabir radıyallahu anh'ten gelen rivayetten şu şekilde geçiyor. Benimle sizin durumunuz... Ateş yakıp da ateşine kelebekler ve çekirgeler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için eteklerinizden çekiyorum. Siz ise elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Bunu da müslim rivayet etmiştir. E, pervane derler bazı kelebekler. Böyle ışığı görünce, hatta işte şimdi sokak lambalarında bunu yapıyorlar. O ışığa kendilerini atarlar. İşte ateşlere de o ışıktan dolayı bu pervane denilen kelebek türü kendisini atar ve yanarlar. Benim durumum aynı. İşte bu tür kelebekleri ve çekirgeleri, kendilerini ateşe atmaya çalışan kelebek ve çekirgeleri engelleyen adam durumuna benzer. Yani benim size yaptığım tavsiyeler, emirler, yasaklar sizi o ateşten koruyacak şeyler, ben sizi sanki eteklerinizden çekiyormuşum gibi diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Siz ise zorla, yani bu emirlere isyan ederek, yasaklara muhalefet ederek kendinizi ateşe atmaya çalışıyorsunuz. Böyle misal veriyor. Cabir Radiyallahu Han, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın parmakları yalamayı ve yemek kaplarını sıyırmayı emrettiğini naklediyor ve siz gerçekten bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurduğunu rivayet ediyor. Bunu müslim rivayet etmiştir. Müslimde gelen diğer bir rivayette sizden birinizin lokması yere düştüğünde hemen onu alsın ve üzerine yapışanları temizledikten sonra onu yesin ve onu şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça elini mendile silmesin çünkü siz gerçekten bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdular. E diğer bir rivayette de şüphesiz şeytan sizin her birinizin yemeği esnasında bile her işinde hazır bulunur. Sizden birinizin lokması yere düştüğünde, hemen onun üzerine yapışanları temizledikten sonra onu yesin ve onu şeytana bırakmasın. Sizin birinizin lokması yere düşerse, onun üzerine yapışanları temizleyip yesin, lokmasını şeytana bırakmasın buyurdu. Evet. Aleyküm selamlarım. Bu <gülüyor> Avrupalılara, Batılılara benzeme ve onlara karşı kompleks hissinden dolayı, işte Müslümanların arasında da maalesef, peçete gibi şeyler işte kağıt mendil, ıstak mendil bu gibi şeyler yaygınlaştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam parmakları yalamadan bunlara silinmeyi yasaklıyor bir kere. Yani ve bereketin nerede olduğunu bilemezsiniz diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bugün insanların bereket görmemesinin sebeplerinden bazıları bunlar. Mesela başlangıçta besmele çekilmesi o yeme şeytanın ortak olmasına engel olan şeylerden birisi. Şayet kişi başlangıçta Besmele'yi unutursa, Bismillah demeyi unutursa, Bismillahi evvelehu ve ahrehu der. Sonradan hatırladığı zaman. Ve şeytanın ondaki payını böylece iptal eder. İnsanlar bunu terk ettiklerinde yani Besmele çekse bile sünnete uygun bir Besmele değil de Bismillahirrahmanirrahim diye uzatılmış bir Besmele çekiyorlar. Böylece sünnete de muhalefet ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en mükemmel besmele'yi öğretmiştir. Yemeğe başladığında Bismillah de diyor. Kişi Bismillahirrahmanirrahim diye eklediğinde sünnette gelmeyen bir ziyade bulunmuş oluyor. Yani yemeğe başlarken besmele, Bismillah şeklinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu lafzen bu şekilde öğretmiştir. Buna ziyade yapmak, sünnetin sınırını aşmak olur. Diğer taraftan bunun unutulması, terk edilmesi o yemekte şeytanın ortak olmasına bir vesile. Yine e, üç parmakla yemek yemek, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde ve bu üç parmağı da e, yemekten sonra yalamak. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketin e, vesilesi olarak zikrettiği şeylerden birisi. Bunun terk edilip de işte kağıtlara silinmesi yani yalamadan parmakların yalanmadan silinmesi bu bereketin kaybolmasına sebep bugün mesela çatal ve kaşık e, gibi şeyleri e, işte daha modern bulan daha temiz bulan insanlar aslında daha pis bir iş yapıyorlar e, insanda yani tıbben bu e, tespit edilmiş bir şey yani şu parmak uçlarında e, böyle steril edici salgıların bulunduğunu tespit etmişler yani bu temizlik var burada. Asıl parmaklarla yemek daha temiz. Ama çatal, kaşık ne kadar yıkarsan yıka, özellikle metal olduğunda, tahta olursa onda da yine böyle. Onda kalan kalıntılar oralarda mikropların üremesine sebebiyet veriyor. Yani kişi güya temiz olmak için bunları yapıyor ama aslında daha pis olanını yapmış oluyor. Yani en hayırlısı, en güzeli, en temizi muhakkak ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde gelendir. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a Bukhari ve Müslümin yine rivayet ettikleri uzunca bir hadiste e, Nebi aleyhissalatü Vesselam nasihat etmek için aramızda doğrulup ayağa kalktı diyor ve şöyle diyor Ey insanlar! Sizler yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaksınız. Buyurdu. Sonra şöyle devam etti. E, biz göğü Kitabın sayfelerini katlar gibi katlayacağımız gün, onu ilk defa yarattığımız gibi üzerimize bir borç olarak yeniden yaratarak eski durumuna getireceğiz. Bunu da ancak biz yaparız. Enbiya Suresi 104. ayetini okudu. Ve şunu iyi bilin ki, kıyamet günü ilk giydirilecek olan İbrahim Aleyhisselam'dır. Dikkat edin, ümmetimden bir takım kimseler getirilip sol tarafa alınırlar. Ben ey Rabbim, bunlar benim ashabımdır derim. Bunun üzerine sen bunların senden sonra nebidatları uydurduklarını bilemezsin denilir. Bunun üzerine ben, salih kul, İsa'nın dediği gibi aleyhisselam, ben onlara sadece benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin diye, senin bana emretmiş olduğundan başka bir şey söylemedim. Aralarında bulunduğum sürece onların üzerinde gözetleyici oldum. Fakat sen beni vefat ettirince, yani ruhumu ve bedenimi alınca, onların tek gözetleyicisi yalnız sen oldun. Doğrusu sen her şeyi görüp durmaktasın, eğer onları azap edersen, onlar senin kullarındır. Yok, eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin. Maide 115-117. ayetlerini okurum. Bunun üzerine bana, gerçekten onlar, sen onlardan ayrıldığın andan itibaren geri dönerek dinsizliklerini sürdürdüler, yani dinden döndüler denilir buyurdu. Bunu e, tefsir dersimizde bu hafta işlemiştik. O yüzden ayrıntısına girmeyeceğiz. Ebu Said Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve sapan sapan taşı avı öldürmez, düşmanda yaralamaz. Fakat göz çıkarır ve diş kırar buyurdu. Bunu da Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Müslimin diğer bir rivayetinde İbn Muğaffel'in yakınlarından biri sapanla taş atmıştı. İbn Muğaffel ona sapanla taş atmayı yasakladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve bununla av avlanılmaz buyurdu dedi. Bu adam bu işi tekrarlayınca, tekrar o işi yaparken görünce İbn-i Mukaffel ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yasakladığını haber veriyorum. Sen ise sapanla taş atmaya devam ediyorsun. Eğer buna devam edersen seninle asla konuşmayacağım dedi. Burada işte Nebi aleyhissalatü vesselamın bir sünneti, sahip bir sünneti kendisine ulaştığı zaman, buna aldırmayan, aldırış etmeyen buna harfa alan, önemsiz gör, kimseye karşı işte sahabelerin tavrını görüyoruz. Onlar e, bunun gibi daha pek çok örneklerde eee Nebi ve vesselam sünnetlerine karşı hafife alıcı, gevşek tavır takınanlara karşı oldukça şiddetli davranmışlardır. E, bu da bu örneklerden birisi. Abis bin Rabi'a radiyallahu ben Ömer bin el-Hattab radiyallahu Hacer Hacerul Esved'i öptüğünü gördüm. Ona biliyorum ki sen faydası da zararı da olmayan bir taşsın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seni öptüğünü görmeseydim ben de öpmezdim diyordu. Bukhari'yi müslim rivayet etmiştir. Burada da işte e, hikmetini bilmese bile kişinin Nebi aleyhissalatü vesselam'dan gördüğü şeye uymasının, yani... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her konuda en güzel bir örnek edinilmesinin gereğine işaretler bu da. Riyad-ı kitabında 17. Vap Allah'ın hükmüne boyun eğme bölümü. Nisa 65. ayetini zikrediyor Nevev-i Allah. Hayır öyle değil. Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında anlaşmazlığa düştükleri her konuda senin hakemliğine başvurmadıkça, Sonra da senin vereceğin karara gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın kesin bir teslimiyetle uymadıkça gerçekten iman etmiş olmazlar. Ve Nur 51. ayeti, Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminler sadece işittik ve itaat ettik derler. İşte bunlar da gerçekten kurtuluşa erenlerdir. E, bu e, ayetlerin geçtiği yerlerde münafıkların, Amellerinin de tam tersi bir şekilde olduğu bildiriliyor. Yani onlar Allah ve Resulüne çağırdıkları zaman bütün yüz çevirirler. İşte iman edenlerin, Allah ve Resulüne iman edenlerin vasıfları Allah'tan ve Resulüne bir şey geldiği zaman ona işittik ve itaat ettik demeleri. Başka bir şey değil. Yine herhangi bir ihtilaf ettikleri, çekiştikleri konuyu mutlaka Allah ve Resulüne döndürmeleri. Yani sadece kitabı ve sünnete döndürmeleridir. Bunun dışında döndürülen her makam tağut olarak zikrediliyor. Mesela Nisa 60. ayetinde bu bildiriliyor. 61, 62, 63. E burada Allah ve Resulü dışında hükmüne müracaat edilen, buna alternatif olarak hükmüne müracaat edilen her mercinin, tağut olduğu bildiriliyor bu ayette. İman edenlere bu tağutu işte reddetmelere emredilmişken münafık olan kimselerin tağuta muhakeme olmak istedikleri bildiriliyor. Bugün işte bu tağutların konumunu bazen işte TC mahkemeleri görebiliyor nadiren Ama ondan çok daha fazla mezhepler görüyor Müslümanlar arasında. Yani herhangi bir meselede Allah ve Rasul'un hükmü varken yani ona muhakeme olmak varken Buna kanaat etmiyor da mesebine başvuruyor. Veya alimlerin, hocaların görüşlerine başvuruyor. İki Müslüman ihtilaf ediyor. Kur'an ve sünnet nasıl? o ihtilafı giderici mahiyettedir. Buna dönmüyor da işte alimler, alimler daha iyi bilir deyip alimin görüşüne, reyine dönüyor. Yani alimin getirdiği nasıl demiyorum bakın. Alimin getirdiği nasıl zaten Kur'an ve sünnet naslıdır. O problem değil. Ama alimin yorumu, alimin görüşü, alimin istinbatı. Ulu de yine burada harç tutuyoruz. Yani Kur'an ve sünnetin dinin hükümleriyle ilgili değil de insanların maslahatlarıyla ilgili hükümlerinde Ulu Lemri Allah Azze ve Celle böyle bir yetki vermiştir. Yine Nisa Suresi 83. ayetinde Ulu Lemri müracaat edilmesini Allah Azze ve Celle emrediyor zaten. Yani e, Kur'an ve sünnet bizzati ismen bütün ayrıntılarıyla bütün olayları e, belirtmez. Anaatlarıyla işaret eder. İstimbat ehli olanlar ul alimler e, ve yöneticiler, hakimler, Müslümanların hakimleri işte e, bu konularda hükmetmeye yetkili kimselerdir. Yani Müslümanların umumi meseleleri hakkında. Bunlar İstisna, bu, e, bizim bahsettiğimiz konular bunlar değil. Ama dinin hükümleri, yani helal-haram hükümleri e, bunun gibi meselelerde mutlaka insanların Allah'a ve Resulüne muhakeme olmaları gerekir. Kitab ve sünnetin hükümlerine müracaat etmeleri gerekir. Evet, bu e, ve benzer ayetler ve hadisler bize eğitimin Kur'an ve sünnet üzere olmasını da gösteriyor. Yani çocuklara öğretilecek ilk şey Allah'ın kitabı olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olmalıdır. Yani Müslüman bir toplum, daha genç nesillerden itibaren yetişen bu toplum, e, diniyle ilgili bilgileri işte namaz hocasından değil, maalesef böyle yanılgılar e, hakim toplumda, nevdü belirsiz namaz hocaları, ee, yani delillerden yoksun tamamen atalar takviden ya şimdilik böyle başlasın da mesela e, kendilerini selefi diye tanımlayan bazı kimseler bile maalesef bunu söylüyorlar işte sen önce bir hanefi olarak başla hanefi olarak dinini öğret veya şafi olarak neyse yani bulunduğun yerdeki mezhep neyse bununla başla o sana yeter yani bu diyorlar okyanusa denize işte ''Yüzme bilmeyen adamı denize atmak gibidir.'' diyorlar. Yani doğrudan Kur'an ve sünnete muhatap olması, bilmeyen insanların, onların zunlarınca, doğrudan Kur'an ve sünnete muhatap olması, e, okyanusa, denize, yüzme bilmeyen adamı atmak gibidir diyorlar. Bu kitabın emrine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tamamen ters bir söz, vakaya da ters. Vakaya ters de şöyle, Mesela Rusya'da falan bilirsiniz. Bazı ülkelerde bu adettir. Yeni doğan çocukları doğrudan suya atarlar. Suya attıkları zaman yani o e, gayri ihtiyar olarak bilinçaltına yüzmeyi öğrenmiş olarak yani ileride e, yüzmeyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamaz. Yani onun e, alt benliğine yerleşir o. Bazı yerlerde soğuğa karşı donmaktan korumak için, daha küçüklükten itibaren alt benliklerine, işte çırılçıplak vaziyette bebekleri kara yatırırlar. Ruslarda var bu. Ve bunlar soğuktan dert görmez. Yani alt benlikleri, bunu artık algılar, bunun gibi bir şey. Bu vakaya bu açıdan böyle bir terslik arz ediyor. Diğer taraftan okyanus ne? Yüzme bilmemek ne? Mesela Kur'an-ı Kerim nazil olduğu zaman, Kur'an'ı kaç kişi biliyordu ki Kur'an evimlerini. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerini söylediği zaman, Kur'an ayetlerini doğrudan ashabına söylediği zaman, daha hiçbir şey bilmeyen insanlar bunlar. Bunlara Allah Resulü Aleyhisselatü Kur'an'ın dışında, sünnetin dışında bir şey mi söylüyordu? Bedeviler geliyor. Hiçbir şey bilmeyen Bedeviler geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara Kur'an ve sünnetin dışında bir şey mi konuşuyordu? Şimdi diyorlar ki, işte anlayamaz. Bedevilerin de aynı riski vardı. <gülüyor> Sahabeler bu dini neyle öğrendiler? Allah'tan ve Resulünden, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiklerini direkt uygulamaya koyarak öğrendiler. Ama nezg edilmiş olabilir, tahsis edilmiş bir hüküm olabilir, şu olabilir, bu olabilir gibi endişelerle, doğrudan kitap ve sünnet naslarıyla amel etmekten korkutuyorlar. Bu da korkulacak bir şey değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabına Beytülmaktis'e doğru namaz kılmalarını emretti. Ve insanlar da Beytülmaktis'e doğru namaz kıldılar. Sonra Allah Azze ve Celle'nin ayeti indi. Artık yüzünüzü mescid Haram tarafına çevirin ve ondan sonra o tarafa çevirmeye başladılar. O arada sahabenin aklına bu tip şeyler geldi. Dediler ki, Eyalan Resulü yani bizim bazı kardeşlerimiz Beytül Mahdis'e doğru namaz kılmış vaziyette öldüler. Bunların namazları ne olacak? Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Allah imanlarınızı zayi edecek değildir. Bakın bu e, tarihi süreçteki derse dikkat edin. Allah imanlarınızı zayi edecek değildir. Nedir bu? Birincisi onların bu amelleri imandı, imanlarının gereğiydi. Yani Allah'tan ve Resulü'nden işittiklerini uygulamaya geçirmeleri bir imandır bakın. Allah imanlarınızı zayi edecek değildir. Yani bize Allah Resulü Aleyhisselatü bir hadis geliyor. Misal, ateş diyen şeylerden dolayı abdest alın. Bundan dolayı abdestin emri var. Ve biz bu kadar bu hadisi okuduk. Bir sonraki hadisi okuyamadan, ona fırsat olmadan bir müddet ateş diyen her şeyden dolayı abdest aldık. Sonra da Aradan birkaç gün geçtikten sonra işte tekrar Bukhari'yi elimize aldık. Orada diyor ki Allah Resulü'nün en son uygulaması ateşleyen şeylerden dolayı abdest almamasıydı. Ha ben bunu yanlış öğrenmişim. Kayıp var mı? Kayıp yok. O dönem içerisinde yaptığın yanlış olarak bile olsa, hükmü kaldırılmış bir şey bile olsa, henüz ilim sana yeni ulaştığın için o anda yaptıklarından ecir alıyorsun. Kayıp yok. Allah'ın izniyle bir kayıp yok. Ecir alıyoruz. Bunun delili nedir? Yine aynı olay. İbn-i e, ertesi gün dikkat edin. Bu ayet nazil olmuş. Yani fevelle ve çeke mescid haram ayeti nazil olduktan sonra bir gün sonra başka bir kavme gittiğinde onların betül Mahdise'e doğru namaz kıldıklarını görüyor bir cemaat. betül Mahdise'e doğru namaz kılıyor. Ve onlar namazdayken sesleniyor. Kıble değiştirildi. Bundan sonra mescidil harama dönün diye Allah'ın emri geldi diyor. O anda onlar Namazı bile bozmuyorlar. O zaman kıldığımız bu namaz yanlışmış diye böyle bir düşünceye kapılmıyorlar. Namazı bozmuyorlar. Namaz içerisinde hemen yönlerini Kabe tarafına çeviriyorlar. Ve dikkat edin. Bunu tam bir gün sonra öğreniyorlar. Bir gün sonra öğrendikleri bu olay, bu sahabelerin, işte, Bugünkilerin mantığıyla bakarsan işte bir günlük namaz boşa gitti. Çünkü Allah'ın ayeti geldi. Bunlara ilim ulaşmamıştı neshe dair. Yanlış yaptılar. Bugünkilerin mantığına göre. Ne olacak? Bir günlük namazı gaza etmeleri lazım. Allah Resulü onlara öyle bir şey emretmediği gibi namazı bozmadıkları için de şey yapmıyor. Herhangi bir tepkide bulunmuyor. Onların namazları geçerlidir. Çünkü insan kendisine ulaşan ilimden mesuldür. Burada şu şüpheye de Sünnet inkarcılarının şu şüphesine de cevap vardır. Mesela diyorlar ki Allah dini tamamlamıştır, Kur'an tamamlanmıştır, Kur'an'da eksiklik yok. Yani kamil bir kitap olarak elimizde. Ama diyorlar ki eğer sünnet vahiy ise bizim bilmediğimiz sünnetler var bunların hepsi toplanmamıştır falan filan diyorlar. Böylelikle sünnet hakkında bir şüphe oluşturmaya çalışıyorlar. Yani Kur'an vahiydir, buna bir şüphe yok, bu tamamlanmış bir kitap ama sünnet böyle değil diyorlar. Şimdi bakın, biz bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı dönemiyle ilgili düşündüğümüz zaman mesela bir takım kabileler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar, o ana kadar kendilerine ne emredilmiş, ne nazil edilmişse Onları öğrenip kabilelerine dönüyorlar ve kavimlerine o ana kadar indirilenleri öğretiyorlardı. Din henüz tamamlanmamıştı. Yani Kur'an henüz tamamlanmamıştı. Vahiy tamamlanmamıştı. Onlar bunu öğrenip or orada amel ederlerken ee, akabinde daha başka hükümler de iniyor. Kur'an'dan yine. Allah rüzgün hayat döneminde oluyor bu. Kur'an'dan yeni bir takım hükümler iniyor. Bunların amelede geldikleri bazı uygulamaların bazı nesh ediliyor, tahsis ediliyor veya taklit ediliyordu. Ama onlara bu taklit eden, tahsis eden veya nesh eden delil ulaşmadıkça onlar yine buna muhataptı. Bu şekilde ölenler oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın refatından sonra bile henüz ulaşamayanlar oldu bu ilme. Dolayısıyla vahyin tamamlanmış, dinin yani vahyin kesilmiş, dinin tamamlanmış olması ee, şu hakikati oradan kaldırmaz. Mesela biz bir kere sünnetin e, Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam inen vahyin bizzat Allah Resulü tarafından beyan olduğuna iman ediyoruz. Öyle ayetler var ki bizzati mesela İbn Abbas Radya olan Medine'de olan bir sahabe o dönemde Allah Resulü hayatta Mekke'ye yerleşiyor. Mekke'ye yerleştiği sırada Kur'an'dan bazı ayetlerin kelime manasını bilmiyor. Kur'an'dan bir ayet ama kelime manasını bilmiyor. Mesela alel erayik alel erayiki muttakiun. Eraik ne demek? Eraik kelimesinin anlamını i̇bn diyorlar Apasadiyalarım'a bilmiyordu. Misal. Yani o ana kadar Kur'an'da olmuş geçen bir kelime olmasına rağmen e, medeni sahabeler şehirlerde olan sahabeler bu kelimenin anlamını bilmiyordu. Ta ki günlerden bir gün bir bedevi geliyor ve onun erike bir kelime kullandığını istiyor. Bir dakika diyor, siz erike diye niye diyorsunuz? İşte yastık veya minder, ona diye deriz diyor. Tamam diyor, o zaman Allah Azze ve Celle'nin kitabında bahsettiği alel erâik muttekûn ifadesine geçen eraik eriken çoğulu, demek ki buradan minderler, yani cennette onlar minderlere yaslanırlar. Bakın, Kur'an'da geçen bu kelimenin manasını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra yani Kur'an elinde olmasına rağmen Medine'li sahabeler, Fasih Sabiler, Fasih Kureyşli sahabeler bunu e, seneler sonra öğreniyor. Dolayısıyla insanlara ilim ulaştığı andan itibaren sorumlu kılar. Ulaşmadığın ilimden sorumlu değilsin. Ama sen mezheplerin yolunu tutarsan Başta şu gibi ayetlere bir muhalefet vardır. Yani sen dinini e, Kur'an'a ve sünnetten e, müracaat ederek öğrenmedin. Burada bir Allah Azze ve Celle'nin umuma bir hitabı var. İman edenler diye. İman edenler. Allah'a itaat edin, Rasul'e itaat edin. Bu avama da emirdir, alime de emirdir. Allah'a itaat edin, Rasul'e itaat edin. Yani bu hitaplar Allah Azze ve Celle'nin bu emri bütün iman edenlere, yalnız alimlere değil. Bütün iman edenlere, iman ettiğini iddia eden kim varsa, ben kitaba iman ettim, Resul'e iman ettim, meleklerine iman ettim, yani İslam'la gelenlere iman ettim diye iddia eden kim varsa, o Allah'a itaat etmekle mükelleftir, Resul'e itaat etmekle mükelleftir. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk muhatapları gibi. Allah Resulü'nün ilk muhatapları usul bilmiyorlardı. Usul yoktu zaten. Fıkıh usulü bilmiyorlardı, hadis usulü bilmiyorlardı, tefsir usulü bilmiyorlardı, ne bileyim 100 tane, 400 bin tane hadis ezbere bilmiyorlardı. Böyle bir şeyleri yoktu yani. Ama Allah Resulü şöyle buyurdu, Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu, onların dini bundan ibaretti. Sonradan gelen bütün e, iman edenlere de hitap aynıdır. Yani bizi bağlayan iki tane şey var. Allah şöyle buyurdu, Resulü böyle buyurdu. Yani iki tane delil bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kendisinden sonrakiler için vasiyet olarak bunu söylüyor. Dikkat edin. Benden sonra sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim diyor. Ama bunlar korkuyorlar. Yani selefi olduklarını söyleyerek yalan şahitlikte bulunan bu kimseler korkuyorlar insanların Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine sarılmasından. Bunun yerine alternatif tağutlar dikiyorlar önüne. Hanefi yol sen doğrudan Kur'an'a ve sünnete sarılırsan sapıtırsın. Allah Resulü diyor ki sapıtmazsınız. Bunlar diyor ki sapıtırsın. Allah diyor ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Çekiştiğiniz meseleyi eğer iman ediyorsanız, Allah'a ve günü gününe iman ediyorsanız Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Bunlar da amanha döndürmeyin. Yoksa sapıtırsınız. Yani aslında davetler bu kadar açık ve net. Herkes e, davet ettiği şeyde ifade ettikleri konularda bu kadar net şeyler söyleniyor ama birbirine ters ve diyor ki bu adam biz selefiyiz nasıl selefilik bir tane selef getirin yani Allah Resulü'nün ashabından selef dediğimiz onlarsa Allah Resulü'nün ashabından bir tane örnek getirin söylediklerinizi tasdik eden şahit olacak bir tane örnek doğrudan Kur'an ve sünnete başvurmayın diyecek bir tane sahabe getirin mümkün mü? Yani siz bir tane sahabenin böyle bir şey diyebileceğini düşünüyor musunuz? Aman siz Ebu Bekir'in dediklerinden çıkmayın. Ömer'in dediklerinden çıkmayın. i̇bn Mesud'un dediklerinden çıkmayın. Doğrudan Kur'an ve Sünnet'e başvurmayın, sapıtırsınız. Böyle diyen bir sahabe var mıdır? Böyle diyen bir tabi'in var mıdır? Yani bu, mesela Darimi'nin mukaddimesini okuyun. Darimi'nin mukaddimesi, e, sahabe tabi'in tabi döneminde Müslümanların ilme yaklaşımlarını en güzel ortaya koyan eserlerden birisi isnaflarıyla. Bir tane örnek var mı? Böyle olmasına rağmen, yani hakikat bu kadar açık olmasına rağmen, selefilik adı altından mezheplere çağıran insanlar e, koyun postuna bürünmüş kurtlardan ibaret. İnsanları sadece tavgutlara çağırıyorlar. Ve bu insanlar aynı zamanda tavgutu reddettiklerini iddia eden insanlar. Tağut'u sadece işte yöneticiye indirgemişler. Ve yöneticiye hapsederek diğer e, Müslümanın hayatında karşısına çıkacak binlerce tağut'u görünmez hale getirmişler. Bunların hepsini gizlemişler, hakikati gizlemişler yani. Tağut kim? Tağut işte yönetici. Tağut sadece o. Karşına mezhep çıkıyor, bunu tağut olarak bilmiyor. Tarikat çıkıyor... Taklit edilen, taasüp edilen birileri çıkıyor, bunu asla taahhüt olarak bilmiyor. Bidat önderi çıkıyor, bunu taahhüt olarak bilmiyor. Hatta bidat önderine bir reddiye verildiği zaman, bundan rahatsız oluyor, üslupsuzluk diyor ondan sonra bunu. Yani e, bunların hepsi aslında insanları Kur'an'a ve sünnete çağırdıklarını iddia eden, fakat bu iddialarında yalancı, sahtekar olan insanların ahvali. Kendileri Kur'an'la muhatap değil. Kur'an'ı okusalar, gittikleri yolun yanlış olduğunu idrak ederler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini görseler, kendileriyle hiçbir alakası olmadığını görürler. Selefilik istiyorlar, kendilerinin nispet ettikleri selefin yoluna baksalar, onların itikadına, amellerine, menheşlerine, uygulamalarına baksalar, kendileriyle hiç alakası olmadığı, bilakis ömürleri boyunca harp edip durdukları insanların hakiki selefiler olduklarını görecekler. E, fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanın böyle olacağını kendisi bildirmiştir. Yani emin kimselere hain gözüyle bakılacak, hain kimselere, kimselere emin gözüyle bakılacak. Adı Emin. M-Emin. Me, Adı Emin. Ama hain. M-Hain Akın. Misal. Hain. Abdullah yolcu. Neyin yolcusu? Batılın yolcusu. Eseri. Hangi eser? Kimin eserinin takipçisi bu? Selef ise eğer eser dediğimiz zaman ıslah-ı manada sahabe, tabi, tebev tabinden gelenlerdir. Bunlara tabi olandır. Eseri ifadesi. Sen kimin eserine uyuyorsun? Kimin yoluna tabi oluyorsun? Bunlarla selefilik diyorsun. Ee, Allah ve Rasulünün harbettiği ettiği, kınadığı, kitabında kınadığı Sünnetin kınadığı her şeyi insanlara yol olarak, rehber olarak tanıtıyorsun. Böyle tanıtıklar için, foyaların çıkmaması için insanlar Kur'an ve sünnetten al koymaları gerekir. Kur'an okumasınlar, sapıtırlar. Neyden sapıtırlar? Bunların icat ettikleri yoldan sapıtırlar. Bunların icat ettikleri, nemalandıkları insanları punduna getirdikleri bu yolun hakikatini Kur'an'da ve sünnette çok net görecekler çünkü. Bu yüzden sakındırıyorlar. Aman Kur'an ve sünnete yanaşmayın. Şayet karşısına ola ki bir hadis işitti, bir hadis geldi. Yani bu insanları Kur'an ve sünnetten alabildiğine sakındırdı bunlar ama bir şekilde işitiyor. Mezhebin kitabına bakarken adam hadis görüyor. Mezhebin kitabında hadis görüyor. Nur bastığı kitapta adam hadis görüyor. Ne oluyor ondan sonra? İşte alimler burada devreye giriyor. Alimler kullanılan malzemeler oluyor, isimleri. İşte bu mesele iktiraf edilmiştir. İktiraf edilmiştir. İktirafta en güzel kılıf burada. Eğer iktiraf edilmişse, kimse kimseyi aman eleştirmesin, kimse kimseye karışmasın, reddiye vermesin. O öyle amel etsin, bu böyle amel etsin. Bakın bunu neden soktular? hazırlamak istedikleri bir ortam var. Müslümanları e, bu tuzağa düşürüp de içerisinde yutmak istedikleri demokrasi ortamına dini planla alıştırmak. Şimdi ihtilaflara göz yummak falan böyle amelesin. Hanefi böyle amelesin. Şafii böyle amelesin. Maliki böyle amelesin. Hanbeli böyle amelesin demek bunların Müslümanları demokrasi potasında ezmek için, harcamak için kullandıkları silahlardan birisi. Bu yüzden basiretli alimlerin ölümünden sonra, taklide karşı çıkan alimlerin ölümünden sonra mezhep, mezhepçiliği alabildiğine revaca getirdiler. Beşeri kanunlarla insanlar iznin indinde makbul hale getirebilmek için kıyas gibi metotları kullanır oldular. Kıyas ve rey. İnsanlar reyye ve kıyasa saptığında ihtilaflar meydana geliyor. Dolayısıyla demokrasi. Demokrasiyi kabullendireceksin ki, Buna işte e, demokrasi diyerek şey yaptığın zaman Müslümanlar nezdinde demokrasi bir pisliktir, küfür ideolojisidir. Ama dindeki ihtilaf, mezhepler arası ihtilaf, alimlerin arasındaki ihtilaf maskesi altında demokrasi Müslümanlara çok rahat yutturabilirsin. Kafir bu noktaları çok iyi biliyor. Bu yüzden kimleri satın alabileceğini, kimlerin kendilerinin e, ideallerine, Müslümanlar üzerinde oynadıkları oyunlara alet olacağını çok iyi bildiklerinden, satın alacakları adamları da ona göre kanalize ediyorlar. Bu adamlar çıkıp da demokrasi diye davet etmiyorlar. Dikkat edin. Öyle davet etseler foyaları ortaya çıkacak. Tamam demokrasi küfürdür ama ihtilaf. Yani alimlerin ihtilafı. İhtilaf ettiğimiz konularda kimse birbirini eleştirmesin diyorlar. Yani şöyle bir şey. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan emredici veya yasaklayıcı bir hadis geliyor. Mesela müzik. Müziği yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Zahiri mutasıpları çıkıyor diyor ki, yani işte zahirler bu konuda bunun cevazını iddia etmiş. Ne oldu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müziği yasaklayıcı hadislerini bertaraf ettiler. Bir başkası işte suretler. Eskilerde yok ama sonrakilerde e, değişik görüşler ortaya koyanlar var. İşte fotoğraf makinası, video kamerası gibi şeyler. E, i̇şte bunları suret kapsamında görmeyelim diyen kimseler var. Bu alimlerin görüşleri, isimleri ortaya konularak, yani birer tavgut edinilerek bunlar, ortaya konularak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onlarca, yüzlerce hadisi geçersiz kılındı. Bir başkası, işte kadının yüzü örtmesi. Sen mesela tesettürü emreden ayet ve hadisleri getirdiğinde adam diyecek ki sana, bu Hanbelilerin delilleri, ben Hanefi'yim diyecek. Ne oldu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisi geçersiz oldu. İşte secdelerde el kaldırma hadislerini getireceksin. İşte bu Dört mezhepte yok diyecek veya falan mezhebin görüşü benim mezhebimde yok diyecek. Bu niye Bukhari'de yok diyecek falan diyecek falan diyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini hep dikkat edin. Sonradan çıkanların yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde din tamamlanmamış mıydı? Allah Resulü vefat ettiğinde din tamamlanmıştı. Ona en son inen ayet Maide Suresi 3. ayet. Bugün üzerinizdeki nimet kemale erdirdim dininizi tamamladım. Ondan sonra vahiy inmedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Ondan sonra da Allah Resulü vefat etti. Ondan sonra çıkanların, ondan sonra gelenlerin öne sürdükleri kaydelerle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerini farklı farklı mertebelere soktular. Yaptıkları çirkinlikleri, Resule muhalefetleri güzel edebiyatlarla süslediler. Boyadılar. Allah Azze ve Celle kötülük işleyenlere bu yaptıklarını süsleyeceklerini bildiriyor zaten. Bu yani onların özelliklerinden. Resul'e muhalefet var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mesela şurada bir örnek. Abdullah bin Mugaffel radiyallahu Diyor ki işte sapanın, sapanla taş atman hali bu. Bu adam hala atıyor. Ve bu sahabenin aldığı tavra bak. Bir daha seninle ebedi konuşmam. Bir daha benimle konuşma diyor, muhatap olma. Ebu Derda'nın, Muaviye Radiyalan, o zaman halife, yani Müslümanların halifesi bu pozisyonda, Şam'da veya vali de olabilir o sırada tam emin değilim. Ya halife ya vali. Val, de, halifeliği de Şam'daydı onun. Orada bir meselede gümüş bir kabın üzerindeki e, taş bulunması. Bununla ilgili bir meselede Ebu, Ebu Derdar radıyallahu anh yasaklayıcı bir hadis aktarıyor. Muaviye radıyallahu anh diyor ki ben bunu sakınca görmüyorum. Bana diyor destek olacak kimse yok mu? Allah Resulü'nün şu hadisini işten diyor. Ben bir daha seninle aynı sema altında durmam diyor. Şam'ı terk ediyor Ebu Derdar radıyallahu anh. Ben Allah Resulü'nden hadis söylüyorum sen sakınca görmüyorum diyorsun. Bu nasıl söz diyor. Muaviye radıyallahu anh yani şu kelamcıların yanında çok temiz bir şahsiyet. Allah Resulünün asabından birisi İmran bin Hüseyin radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayanın tamamı hayırdır hadisini aktarıyor. Allah Resulü el hayao hayrun kulluhu. Yani haya çekingenlik tamamen hayırdır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O sırada birisi diyor ki: Ey İmran veya ey Ebu Nüceyt ben e, bazı kitaplarda yani el kitaptan edindiği veya hikmet kitaplarından birisinde diyor Hayanın yani çekingenliğin bazısının acizlik olduğunu okudum diyor. Çok ağır sözler söylüyor. Ağzına geleni söylüyor da İmran bin Hüseyin radıyallahu anh. Lanet ediyor, beddo ediyor. Ben sana Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle söyledi diyorum. Sen onun üstüne söz söylüyorsun diyor. Yani onun söylediği söze bir dikkat edin bu kadarcık bir söz söylemişti. Yani çekin kendinin bazısı kusurdur. Ben böyle okudum diyor. Yani bu kanatta olduğunu da söylemiyorduk. Ka dedim Ben sadece bu kadar böyle bir şey okudum diyor. Allah Resulüyle o boya uçacak bir söz mü? İmran bin Husayn Allah Resulü'nün sahabesi böyle bir tepki veriyor. Çünkü onlar bu tepkileri bizzatı Allah Resulü'nden öğrenmişlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte e, bir yaralama olayında, herhalde burada da ileride, bilmiyorum gelecek mi, bir yaralama olayında kadının birisi başka bir kadının kanına taş atarak onun kandaki çocuğu düşürüyor. O çocuğun düşmesi üzerine diyet olarak gurreye hükmediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani e, aynı büyük bir kimseyi, yetişkin bir kimseyi öldürmüş gibi aynı kısası diyeti Diyete hükmediyor köle ağız adına. Ve aleyhinde hükmedilen kadın, secili, şiir gibi bir cümle koruyor. Konuşmayan, gülmeyen, ağlamayan, zırlamayan bir çocukla işte, e, yetişkin bir adam bir olur mu? Yani bu yetişkin adamın şeyi, onunla bunun diyeti, cezası bir mi olacak gibisinden bir söz söyleyince, Allah Resulü ve Vesselam bu kainlerin kardeşidir diyor. Kainlerin kardeşidir diyor. Yani Çünkü Allah Resulü bir hükümde bulunmuş. Sen bunun üzerine e, süslediğin sözlerle bulunduğun durumu temize çekiyorsun. Yani o hükümden razı olmayışını temize çekiyorsun. Buna gerekçe üretiyorsun. Bu iblisin yolu. Allah Azze ve Celle de iblisi kafir ilan ederken bu sebepten tekfir etti Allah Azze ve Celle. Çünkü iblis yaptığı çirkinliğe gerekçe aradı. İblis ne Allah'ı inkar etti, ne Allah'ın semada oluşunu inkar etti, ne melekleri inkar etti, ne Allah'ın sıfatlarını inkar etti, ne peygamberlerden birini inkar etti. Bunlardan hiçbir şey inkar etmedi İblis. Kıyamet gününe de iman ediyor. Hesap gününe de iman ediyor. Bunların hepsine iman ediyor İblis. Ama Allah emretti ki Adem'e secde edin. Ve İblis secde etmeyince etmediği bu secdenin gerekçelerini açıklamaya başladı. Yani o topraktan, ben ateşten. Ateş topraktan daha üstündür. Kendince haklı bir gerekçesi var. Kendini ikna eden, tatmin eden bir gerekçesi var İblis'in. Allah Azze ve Celle bunun üzerine onun kafirlerden olduğunu ilan ediyor. Kitabında Bakara Suresi 62. ayetinde. Yani e, Allah Azze ve Celle'nin ve Rasulünün emirlerine karşı alternatif kelamlar yapmak. Bunu Tamamından veya bir kısmından, yani tamamı olmayabilir, bir kısmından bile yan çizici, yan yüz çevirici ifadelerle kelam yapmak, felsefe yapmak bu iman edenlerin asla tavrı olmamıştır. Şimdi düşünün, en basitinden yani bu memleket umumiyetle hanefi olduğu için söylüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir bedevini mescide geldiğini görüyor. Bu Bedevi Hanefi mezhebini okuyup da gelmiş birisi değil. Hanefi mezhebi yok o gün. Bu Bedevi mescide geliyor ve bir namaz kılıyor. Tadilerken'e riayet etmiyor. Allah Resulü ve Vesselam diyor ki bu Bedevi'ye Sen dön, namazını tekrar kıl, sen namaz kılmadın. Ne için bunu söylüyor? Hadis daha açık. Bu haribi hadisi tadilerken'in yerine getirmediği için. Öğretmiyor ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce. Adam tekrar kılıyor yine aynı şekil. Geliyor Allah Resulü'ne, sen namaz kılmadın tekrar kıl diyor. Üçüncü seferinde veya dördüncü seferinde adam diyor ki artık, e Allah'ın Resulü diyor, ben diyor bilmiyorum bana öğret diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ona eksik bıraktığı yerleri öğretiyor. Yani tadil erken, yani şu şekilde azalar yerleşmedikçe olmaz diye. Bunu öğretiyor. Şimdi bakın, Hanefiler bu hadisi biliyorlar. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir namaza, sen namaz kılmadın diye defalarca tekrarlıyor. Hanefiler bu namazı biliyorlar, bu hadisi biliyorlar. Ama Hanefi mezhebinde tadil erken vacip değildir. Yani tadil erken olmaksızın, ağzalar yerine yerleşmeksizin kişi namaz kılsa, o namazı geçerlidir der Hanefiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onun namazı yok, olmadı, sen kılmadın namaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hanefi mezhebi kıldı diyor. 12 geçerli diyor. Tuhaf olan şu. Neden Hanefiler bu hadisi biliyor diyoruz? Çünkü Hanefiler bunu intikal tekbirlerinde, secdelerde vesaire el kaldırılmayacağına delil getiriyorlar. Şayet işte rükuya giderken, rükudan kalkarken secdelerde buralarda el kaldırma farz olsaydı diyorlar. Allah Resulü bu bedeviye bunu emrederdi. Burada emretmedi diyor. Bunu Hanefiler söylüyor şimdi. Düşünebiliyor musunuz? Tadil erkanı farz kılan delili elleri kaldırmama kutusunda getiriyorlar. Ama o hadiste geçen şeyle kendileri amel etmiyorlar. Tadil Erkan şart görmüyorlar. O yüzden hanefilerin çoğunun namaz kılmadığını görürsünüz. Yani namaz kılıyor ama aslında namaz kılmıyor. Biz iki rekat seferiyiz. 2 rekat namaz kılıyoruz. Biz iki rekat daha bitiremeden adamlar sünnetiyle beraber sekiz rekatı bitiriyor gidiyor. Hanefi mezhebi. Mezhep de böyle. Adama ne diyebilirsin ki? Şimdi demek ki bu mezhepler, adam işte mezhepten öğrenecek diyorlar yani, önce mezhepten öğrensin, buyur işte namaz. Bu adam 50 yaşına gelecek, Hanefi mezhebin daha için içinden çıkamayacak, 50 yaşına kadar namazı iptal, orucu iptal, haccı iptal, bir ömür geçecek, belki o mezhep üzerine ölecek ama Allah ve Resulünden gelenlerle bir türlü karşılaşamayacak. Veya karşılaşsa ne olacak ki? Bak bu hadisten adamlar el kaldırmamayı alıyor. Hadisin emrettiği namaz olmaz dedi kızma almıyor. Demek ki bu mezhepler insana Allah'a ve Resulüne muhalefet etmeyi öğreten mezheplerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini işlevsiz bırakmayı öğreten mezheplerdir. Mezhep imamları biz bunları mezheplerden beri kılıyoruz. Yani mezhep imamları sünnete bağlı insanlar. Ebu Hanife de dahil. Yani sünnete saygılı insanlar. Evet Ebu Hanife'nin çürük elmaları var ama Ebu Hanife ile Hanefileri de ayrı tutuyoruz burada. Keşke bütün Hanefiler Ebu Hanife kadar hadislere saygılı olsalar. Onlar maalesef mezheplerinden herhangi bir kimsenin Kavline duydukları saygıyı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisine karşı duymuyorlar. O yüzden mezheplerine kalkan edilmişler. Bu hadis bizim mezhebimize uymaz deyip çok rahat bir şekilde terk edebiliyorlar. Bu hadis bizim mezhebimize uymaz. Mezhepler burada kalkan edilmiştir. Şimdi herkesin böyle mezhepler edildiğini düşünün. Bir de bu mezhep taklidini reddeden kimseler var Türkiye'de. Selefilik daveti adı altında. Bunlar mezhepleri reddetmiş ama bu sefer başkalarının taklidine müptela olmuşlar. Kimisi Elbani'yi takıt eder. Kimisi Şeyh Mukbil'i takıt eder. Kimisi İbn-i Hüseyin'i eder. Kimisi Bin bazı takıt eder. Kimisi dördünü birden takıt eder. Dördünü bir mezhep cemeder. cem eder. Fakat taklit eder. Bu da Kur'an ve sünnetle yoluna ışık tutmaz. Biz bunlara da karşıyız. Yani biz Taasub'un her türlüsüne karşıyız. Her insanın, her Müslümanın mutlaka kitap ve sünnete muhatap olması gerektiğine inanıyoruz. Yani ilk Müslümanlar Kur'an nazil olduğu zaman, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o Kur'an'ı beyan ettiği zaman neye muhatapsa aynı şeye muhatap olsunlar. Bizim mücadelemiz bundan ibaret. Yani sonrakilerin reyleri, cendereleri, rendeleri bunlara muhatap olmaksızın doğrudan yalın vahiyle, Muhatap olmaz. Bunun için ne lazım? Bunun için evimizde Allah'ın kitabı, meali, bunun tesiri olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri, günlük bizim amellerimizde e, muhtaç olduğumuz, yani namazla ilgili, ibadetlerimizle ilgili, Ahlakımızla ilgili, giyimimizle ilgili, günlük dua ve zikirlerle ilgili, edeplerle ilgili hadislerler, hadislerin bulunduğu eserler bizim evimizde olmalı. Bizim bu, bu kitaplara baş kitabı edinmemiz lazım. Her halimizi, her hareketimizi buna göre düzenlememiz lazım. E madem ortada e, tağutların, Allah Resulü'nün getirdiklerine engel olmaları var. Bizim buna en güzel alternatifi... Yani Allah'ın indirdiği alternatifi ortaya koyarak muhalefet etmemiz lazım. Şimdi sünneti kendisine rehber edilmeyen insan, hayatına bir hayat ölçüsü edilmeyen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a en güzel örnek edinmeyen insan mezhepleri reddetsin. Ne faydası var? İşte tarikatçılara dil uzatsın. Ne faydası var? Falanca bidatçı eleştirsin, bayındır eleştirsin, İslamoğlu'nu eleştirsin, ona buna dil uzatsın. Bunun ne faydası var? Bunu yapan kişinin en güzel alternatif olan Allah'ın Resulü'ne gönderdiği dine sımsıkı sarmış olması lazım ki etrafına bakmaya yüzü olsun. İlk önce bizim kendimizden başlamamız lazım. Yani bizim hayatımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri hakim olması lazım. Giyimimizde, kuşamımızda. Taranmamızda, sakalımızda, bıyığımızda, saçımızda, eşimizle ilişkimizde, çocuk çocuğumuzla ilişkimizde, etrafla ilişkimizde. Bunların hepsinde sünnet bizim hayatımıza hakim olmalı. Yani demek ki bizim e, kitaba ve sünnete döndüreceğimiz çok şey var. Çünkü biz öyle bir e, şey üzerine yetiştik ki, gelenek üzerine yetiştik ki, e, ahlak duygumuz felsefecilerin ahlakına göre, yani etik felsefesinin, e, getirilerinden alınan şeylere göre Gazali'nin mesela İhya ve en şöyle elle tutulabilir şeyi. Gazali burada felsefecilerin ahlak kurallarını İbn-i Mis falan ahlak kurallarını karıştırmıştır. Hintlilerin ahlak kurallarını işin içerisinde karıştırmıştır. Daha başka felsefeler de karıştırmıştır tasavvufla ilgili. Bunların etkileri var bizde. E, bir başkasında işte Avrupa'yı yaşam tarzına, batılı hayat tarzına e, kompleksi bir bakışla Müslümanları onların yanında böyle alçak düşük gören e, bir alt benlikle yetişenler var. Ne bileyim işte mezheplerin cenderesinden geçirilmiş, rendelenmiş bir dine e, muhatap olmuş ortamda yetişenlerimiz var. Tasavvuf ortamı, şu ortam, bu ortam derken biz çok karışık ama sünnetle alakası olmayan, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam getirdikleriyle alakası olmayan şeylerle yetişmiş kimseleriz. Dolayısıyla bizim baştan sona her şeyimizi e, kitabı ve sünneti arzede arzede, arzede arzede bütün davranışlarımıza bir standart getirmemiz gerekiyor. Olaylara bakış açımızı sünnete göre, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın e, bize çizdiği rotaya göre tayin etmemiz gerekiyor. Bunlardan birisi de işte önemli kitaplardan birisi riyad Salim Salih'in kitabı. Burada şerhini işlemeye çalışıyoruz. Mesela burada e, Nebi aleyhisselatü vesselam edeblerine riayet diyebap açmış. Arkasından Allah'ın hükmüne boyneme. Buradaki iki hadisi bir hadis zikretmiş. O hadis zikrederek bir sonraki derse bidatlerden sakınma bölümünü bırakacağız. Ebu diral radiyallan rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam göklerde ve yerde her ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. Gönüllerinizde bir şeyi açığa vursanız da saklı tutsanız da Allah sizi onunla mutlaka hesaba çeker. Sonra da dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye yeter. Yani Bakara 284 ayeti nazlı olunca çok ağır bir ayettir bu. Bu durum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabına da ağır geldi aynı şekilde. Çünkü gönüllerdeki şeyden hesaba çekme var. Sen bunu açığa vursan da gizlesen de gönüllerindekinden de hesaba çekileceksin diyor ayet. Ve sahabeye ağır geliyor bu. Allah Resulün yanına gelip diz çökerek dediler ki sahabeler, Ey Allah'ın Resulü biz namaz Cihad, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle sorumlu kılındık. Ama bize inen bu ayete güç getiremiyoruz dediler. Yani cihad emrettin, namaz emrettin, oruç emrettin, bunları yaptık, bunlara güç getirdik ama şu ayete biz nasıl güç getirelim? Yani gönülden geçenlerden bile sorumlu tutma var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ''Yoksa siz... Sizden önceki iki kitap ehli, Yahudi ve Hristiyanlar gibi işittik ve isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Böyle demeyin. Bilakis siz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla çünkü dönüş sanadır deyim buyurdu. Yani iblis gibi olmayın, Hristiyanlar gibi olmayın, Yahudiler gibi olmayın. İblis ne dedi? O da ben itaat edemem. Çünkü o ateşten, ben ateşten o topraktan diyerek bunu itade edilemez gördü. Yahudi ve Hristiyanlar da ve isyan ettik dediler. Siz onlar gibi olmayın. Kusurlarınızdan dolayı Allah'tan bağışlanma dileyin. Yani kusurlu olduğunuzu kabul edin. Yani buna güç getiremiyorsanız bile kusurlarınızdan dolayı Allah'tan bağışlanma dileyin. Tıpkı Adem Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Adem Aleyhisselam tuzağa düşürüldü. İblisin hilesine düşürüldü. İblisin hilesine düşürüldü. İstese bunu mazeret olarak gösterebilirdi ama böyle yapmadı. O ve eşi Rabbena zalemle enfü Ey Rabbimiz, biz kendi nefislerimize, kendi kendimize zulm ettik. Ve <gülüyor> ellem tagfirlenâ ve terhamnâ. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Elbette hüsrana uğrayanlardan oluruz dediler. Allah onları bağışladı. Ama iblis bağışlanmadı çünkü yaptığı çirkinliği de savunmaya kalktı. Yani burada da işte sabilerin buna az kalsın benzeyecek olan bir tavırlarını sezdiğinde Allah Resulü Aleyhisselam sakın böyle yapmayın. Siz e, günahlarınız için bağışlanma dileyin e, ve dönüş sanadır deyin. Yani bizim dönüşümüz sana. Sabiler bunu söyleyip, dikkat edin, bunu söyleyip, de buna alışınca, yani kalplerinde bu e, inkisar oluşunca, Allah azze ve celle bunun peşinden şu ayetleri indirdi. Peygamber, Resul kendisine Rabbi tarafından indirilenlere iman ettiği gibi müminler de iman etti. Bakın buna iman. işte iman gerçekleşti diyor Allah azze ve celle. İşte şimdi iman ettiler. itiraf ettiler, kabullendiler, itiraz etmediler. O zaman Allah azze ve celle Resul amener Rasul ayeti yani. Amener rasulü vel mu'minun. Resul de müminlerde iman ettiler. İman böyle gerçekleşti. Hepsi birlikte Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve biz onun peygamberlerinden hiçbirisini diğerlerinden ayırmayız diyerek peygamberlerine de iman ettiler ve onlar işittik ve itaat ettik. <gülüyor> Ey Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla çünkü dönüş sanadır dediler. <gülüyor> Bakara 285. ayetini indirdi asap bu ayetin gereğini yapıp bu sözleri söylemeye alışınca Allah önceki ayetin hükmünü kaldırıp 286. ayeti indiriyor. Allah herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sormu tutar. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine olduğu gibi kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ve onlar, ey Rabbimiz eğer unutur veya Yanılırsak, hata edersek bizi hesaba çekme. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada araya giriyor. Allah evet dedi. Yani bunu kabul etti. İnnesina ev akta'na. Rabbena vela tuahizna. Bizi sorumlu tutma, muhakaza etme. İnnesina. Eğer unutursak, ev akta'na. Hata eder, yanılırsak. Bizi sorumlu tutma. Allah buna evet diye karşılık verir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ey Rabbimiz bizden öncekileri, vela tuhammilna. <gülüyor> ee, bizden öncekleri yüklediğin gibi bize de ağır yükleme. Allah buna da evet dedi. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme. Allah buna da evet dedi. Bizi affet. Günahlarımızı bağışla ve bize merhamet et. Çünkü bizim tek Efendimiz sensin, Mevlamız sensin. Kafir toplumlara karşı bize yardım et dediler. Allah da evet dedi. Bunu müslim rivayet etmiştir. Yani e, o ilk baştaki 284. ayet nazlı olduğunda bundaki ağırlıktan dolayı e, tam sahabeler artık buna güç getiremeyeceğiz diye bir e, yeis haline düşecekken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara öğüt verdi, nasihat etti ve onların dilleri Peygamber Aleyhisselatü öğrettiği bu zikirle alıştı. Kalplerinde bu yeretti. Ondan sonra Allah Azze ve Celle işte bu hafifletmeleri indirdi. Eğer hata edersek, yani büyük bir şey bu. Unutursak, unuttuğunda sorumluluk yok. Hata edersen, yani kasıt dışı yaptığında Allah affedici. Geriye bunun dışında kalan hatalarımız kalıyor, yanlışlarımız kalıyor. Artık hata değil, yanlışlarımız kalıyor. Yani sen e, ne yapsan, beşer olman hasebiyle e, mutlaka kusur işlersin. Beşer nisyan ile maluldür diye bir söz vardır. Kasıtlı olmasa bile unutarak işlersin. Bizim işlediğimiz kusurlar ancak unutarak veya hatayla işlediğimiz kusurlar olmalı. Yani müminde, iman eden kimse de demek ki kasıtlı bir kusur olmamalı. Bile bile yani Allah Resulü'nden, Allah'tan ve Resulü'nden sana delil geleceksen buna bile bile imkanın ola ola, gücün yete yete o emri yerine getirmeyeceksin ve o yasaktan kaçınmayacaksın. Bir müminde böyle bir haslet olmamalı. Buna rağmen mümin kusursuz değildir. Onun kusurları ne türden olmalı? Eğer varsa ya unutarak işlediği ya bilmeden işlediği, bilgisi dışında kasıtsız, hata ile işlediği şeylerdir. Bizim bilmeden işlediğimiz şu an bir sürü hatalarımız, kusurlarımız vardır. İşte biz bunlardan bağışlanmayı dileyebiliriz. Allah da bunları affedeceğini bildiriyor. Ama kaslı işlediklerinden onlara da tövbe kapısı çıkama Bizim iman edenlerin varsa bu olmalı yani. Kaslılığı işlememeli. Allah Azze ve Celle buna vaat ediyor affedeceğini. Zaten Nisa suresinin 15-16. ayetlerinde de Allah'ın affedeceği tevbe bilmeden hatayla işlenen ve bunlardan hemen tevbe edilen günahlardır diyor. Bilerek işlenen, ısrar edilen şeylere gelince bu riskli. Allah'ın buna e, affetme vaadi buradaki gibi net değil. Evet. Allah izin verirse dinde bidatlerden sakınma bölümünü bir sonraki derste devam edeceğiz. İnşallah. Bu ders eee sunuyor muhabbet 2. ayetimizi. Evet. Şimdi tefsire de bir Bakara ayetin tefsirinde İbn Abbas'tan ve Hazreti Müneer'e yine bir baktık. 280 mecahit olurunu söyleyeyim. Hangisi yani? Tamam. En son inen maide 3. ayet. Faiz ayetsiz diye söyleniyor da En son inen hüküm ayetidir o. En son inen vahiy ayetli işte. Şimdi bu mutlak en son değil. Yani mutlak en son değil. O meselelerin hükmüyle alakalı en son inen ayet. Ama mutlak olarak yani bu naslarda çok açık. Yani Maide suresi 3. ayet. Bir kadına talip olan erkek onunla telefonla perde arkasından konuşabilir mi? İkincisi, kadının sesinin avret olması nasıldır? Her konuşması mı? Şimdi bir kadına talip olan erkek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde herhangi bir kimse, gönlüne Allah bir kadını nikahlamayı düşürmüşse onu görmesinde sakınca yoktur diyor. Sünnette buna dair uygulamalar sahabe aslında vardı olmuştur. Bununla beraber işte bu görmeyi bazıları çok daha şumullü bir hale getiriyorlar. Kadının tesettürünü açmasına izin yok. Yani Evlilik için bile olsa kadın işte yüzünü açamaz. Yani böyle bir izin yok. Ee, ama erkek e, bu şekilde görüşebilir. Yani nikahına talip olduğu zaman e, görüşür, konuşur, halvet etmeden ee, mesela telefonda da bu şekilde. Telefonla birebir konuşmalarında halvet söz konusu olmazsa kadının tarafında veya erken tarafında e, üçüncü kişinin bulunmasıyla e, yanlış konuşmalardan yemin olacaklar bir ortam olursa bu meseleyi konuşmalarında bir sıkıntı yok. Yani nikahlarla ilgili ihtiyaç olan konuşmayı nikah meselesi olsun veya olmasın erkek ve kadın konuşabilir bu manada. Yani halbet olmadığı zaman kadının sesi avret değildir. Yani kadının sesi avret diye mutlak bir şey söyleyemeyiz. Fakat kadının yumuşak sesi sesini incelttiği konuşması avrettir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kadın avrettir buyuruyor. Bu ifade mutlak. Yani e, kadının sesi de bütün bedeninde dahildir bu avret lafzına. Ama sesiyle ilgili meseleyi Allah Azze ve Celle'nin ayeti e, kayıtlamakta. Yumuşak konuşmasınlar diyor. Konuştukları zaman işte perde arkasından konuşmaları. E, ihtiyaç olan konuşmaları bu şekilde yapmaları. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aslında kadınların erkeklerle diyaloglarında, örtülü bir vaziyette konuşmalarına dikkat ederek konuşmaları. E, bunlar e, dinen cevaz olan şeylerdir. Fitneden emin olunduğu sürece. Fakat e, ister istemez mesela uzun konuşmalara girmek e, kadının sesini inceleteceği veya cazip geleceği e, şekle getirir. Yani bundan kaçınmak için e, uzak durmak gerekir. Yani ihtiyaç haricinde konuşulmaması gerekir. İlim ehli mesela seleften e, kadınlara selam verme veya kadınların erkeklere selam vermesi meselesinde söyledikleri de bu manada, bu mühel üzere şayet fitneden emin iseler e, erkek kadınlara, kadın erkeklere selam verebilir. Ama fitne e, ihtimali varsa e, bundan kaçınmaları daha ihtiyattır diyorlar. Bizler yalnız olmamız hasebiyle münafıklığa ediyoruz bu durumlarda kendimize çekki düzen verme adına tavsiyede bulunur musun? Yani Allah cümlemize bazı olsun. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu tür yalnızlıklardan yasaklıyor. Yani tek kişi şeytana iki kişiden daha yakındır. Yani iki kişi üç kişiden daha yakındır. ''Şeytan insanın kurdudur.'' buyuruyor. Dolayısıyla e, sahih akide, sahih ameller üzerine bir araya gelmiş Müslümanlar bulunduğu sürece e, bu Müslümanlarla beraber olmak, eğer yaşadığı ortamda bu yoksa derhal böyle bir ortam için hicret etmek gerekir. Yani insanın bulunduğu hali e, bu açıdan ıslah etmesi gerekir. E, eğer herhangi bir beldede tek kalıyorsa yani şeytan vesveselerine muhatap olur. Yani buna karşı hazırlıklı olmalı. Zikirle kendisini şeytan vesveselerinden korumalı. En azından mesela Türkiye'deki duruma bakarsak bizim bu inspik dersleri haftada bir, haftada iki gün bu şekilde devam ediyor. Fakat bu yeterli değil. Yani Müslümanların birlikteliklerini daha fazla artırmaları gerekir. Kişi bulunduğu ortamdan mutlaka etkilenir. Yani kalpler sünger gibi. Yani bulunduğu ortamdan iyi ya da kötü mutlaka etkilenir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, yani çevre değişikliğine hep önem vermiştir. Yani kötü bir çevrede olan iyi bir çevreye geçmesine e, önem vermiştir. 99 kişi öldüren adamın kıssasında da buna işaret edilmiştir. Yani bu adam e, tövbe etmek istiyor fakat bir abidi. Görünce ona durumunu anlatıyor. Ben 99 kişi öldürdüm diyor. Tevbe etmek istiyorum. Allah tevbemi kabul eder mi diyor. Bu abid zat da Allah senin tevbeni kabul etmez. Çek git diyor. Sen bu kadar adam öldürmüşsün. Allah senin tevbeni hiç kabul eder mi diyor. Adam ona da öfkeleniyor. Bunu da öldürüyor. Sonra adam yine pişman oluyor. Ve yeryüzünün alimini, yani alim birisini arıyor. Ve ona alim birisini gösteriyorlar. Ve o adam durumunu anlatıyor. Ben 100 kişi öldürdüm. Böyle böyle oldu. 100 kişi öldürdüm. Fakat ben tövbe etmek istiyorum. Allah tövbemi kabul eder mi? O alim düşünüyor ve diyor ki elbette Allah'ın tövbe kapısı açık. Can Boğaz'a gelinceye kadar açık. Fakat bunun bir şartı var. Eski ortamını terk et. Falanca evde salih kimseler var. Onların arasına karış diyor. Çünkü 99 kişi öldürmesine müsaade eden bir toplum, buna rağmen kendi içerisinde barındıran, bu kimseyi barındıran bir toplum iyi bir toplum değildir. O ortamı terk et diyor bu alim de, bunu fark ediyor. Salihlerin arasına katıl diyor ve bu adam yola düşüyor. Bu salihlerin arasına katılıp onlarla beraber ibadet etmek için, yani kötülüklerine kefaret olacak amelleri işlemek için. Fakat yolun yarısında ecel buna yetişiyor, adam ölüyor. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği rahmet melekleriyle azap melekleri çekişiyorlar. Bu 99-100 kişi öldürdü. Hiçbir hayrı da yok. Bunu azap melekleri götürmelidir diyorlar. Azap melekleri. Rahmet melekleri de diyor ki, fakat bu tevbi etmişti. Yani pişman oldu bundan. Sahillerin arasına da girmek istedi. Onlarla beraber ibadet edecek, kefaret olacaktı diyorlar. Azap melekleri diyor ki ama gidip gidemedi. Yani hiçbir hayırda işleyemedi. tebette ama bu sadece diliyle kaldı. Yani fiili olarak bunu gerçekleştiremedi diye. Allah Azze ve Celle Cibril Aleyhisselam'ı hakem olarak gönderiyor bunlara diyor. Cibril Aleyhisselam da onlara dedi ki, hangisine yakınsa, yani eski ortamına mı gitmek istediği o sahnelerin ortamına mı, hangisine yakınsa mesafeyi ölçün dedi. Ve ölçtüler bir rivayette Cibral esamın kanadıyla adamı bir karış iteklediği geçiyor. İşte o bir karışlık salilere yakınlık sebebiyle Allah onu affetti diye geçiyor bu rivayette. Bakın bu adamın ameli yani aff olmasına sebep olan şey iman amellerinde yani iman amellerinde biz iman tarif ettiğimiz şey neyse aynı şeyler geçerli. İman söz ve ameldir. Bu adam sözle pişman. Bu Kesin. Kalbindeki pişmanlığı diliyle dile getiriyor. Bu konuda da samimi. Fakat azalarla henüz bir şey yok. Azaların ameli olarak Allah bunu kabul ediyor. Yani o azalarıyla yapabildiği en son şey ancak bu. O yolda ölüyor en azından. Allah Azze ve Celle bunu bağışlanmasına vesile kılıyor. İşte ortam değişikliği oldukça önemli. Yani eee Kişi kötü bir ortamda bulunursa mutlaka o kötülüklerden hissesini alır. Yani kendisini koruması çok zor veya imkansızdır. Yani insanları yaratan Allah Azze ve Celle bunu böyle bildiriyor. Yani hicreti vacip kılmıştır bu yüzden. Çünkü insanların tabiatını en iyi bilen o. Kalpleri en iyi bilen o. Kalplerin neye güç yetirip neye güç yetiremeyeceğini en iyi bilen o kötü ortamların terk edilip salihlerle beraber bulunulması güç nispetinde kişi en azından bu yolda gayret eder. Yani bu belki imkansızlıkları vardır pek çok kardeşimizin ama en azından bu yolda gayret eder. Bu gösterdiği gayretler nispetinde de Allah'tan ecini alır. Allah yardımcımız olsun. Sübhaneke Allah medih ve eşedenle ilahinden tevattekeller <gülüyor> şekil gerekir.